94.9 Açık Radyoda Sanat Uzun İlham Sonsuz programından merhaba ben Şenolaylı. Ben Timuçin Oral. E, bu hafta tatil haftası herkes yollarda ve biz farklı bir program yapmaya karar verdik. Hiç ağır bir şeyden konuşmayacağız. Evet. <gülüyor> ne yapacağız? E, tweet paylaşımları da belki yapmayız. Evet yapmayacağız. E, çünkü bir yandan hani daha çok yolda olup dinleyeceklerini varsayalım. Daha çok müzik çalalım. Yol müzikleri çalalım mesela. Evet. Biraz yoldan bahsederiz. Öyle yapalım diye düşündük. Her zamankinin iki buçuk katı müzik çalacağız. <gülüyor> Sizi sıkmadan <gülüyor> yol müzikleriyle e, tatilinizi iyi geçirmenizi, yoldaysanız iyi olmanızı dileyeceğiz. E, bir de şunu söylemeyi çok istiyorum. Çocukluktan beri çok istemiştim. <gülüyor> Gözünüz yolda, kulağınız bizde olsun. <gülüyor> Zeki Müren. Zeki, Miren, evet. <gülüyor> Zeki onu radyoda dinlemiş olmak ne özel bir şeydi değil mi? Çok net hatırlıyorum. Yola falan çıkmazdık tabii ama evde anneannemle dinlerdik. Ee, yol, yol metaforu epey konuşulan bir metafor zaten. Yani Metafor olarak da önemli aslında konuşsak. E, Karl Yaspers'a ilk defa felsefe yolda olmaktır diyerek aslında bunun çok filozofik bir şey olduğunu söylemiş. ...insanın zaman içindeki kaderini gidilecek yeri... ...bilginin taşınmasını falan... ...hani gerçeğin peşinde olmayı... ...arayışı anlatan bir şey... ...çok eski... E, ...inanışlardan, dinlerden beri... ...insanın kaderini, onun gerçekleşmesini... ...falan da sembolize ediyor... E, ...Türk İslam düşünce tarihinde de... ...bir kök metafor aslında... ...yol, yolda olmak... ...çile çekmek... ...ulaştığı şeye henüz ulaşamamış... ...ulaşma çabasında olmak... Ama meşakkatli bir yolda gidiyor olmak. E, bugün bayramın birinci günü. E, kimsenin meşakkatli bir yolda olmayacağını e, fiilen umalım. E, ama her zaman meşakkatli Belki bir yolda... Belki gidecek olanlar gitmiştir çoktan. Cuma diye çıkanlar, umalım. Pazar teslimi çıkanlar da bugün gidiyorlardır tatile. O zaman neyle girelim? Evet hemen çok konuşmayacağız dedik. Çok konuşmayalım. Çok güzel bir yol filmi var. Birçoğumuz bir seyretmiş olabiliriz. Motosiklet günlükleri. Aslında hmm. kitabı var tabii ki. Günce bu. Çek Bildiğiniz Eberin. gibi Che Guevara'nın güncesi. Ernesto Guevara olarak başladığı yol Güney Amerika'daki büyük bir motosiklet yolculuğundan sonra birkaç yıl sonra artık bildiğimiz Che Guevara'ya dönüşmesi ve o, o yolculukta aldığı şey senin Carl Yaspars'ın dediğine de uyuyor yolda evet. olmaya şimdi e, filmin e, parçalarından birini soundtrackinden bir parça dinleyeyim de usu Ahaya alakuika Gustavo Santaola'nın bestesi E, motosiklet günlükleri filminin e, müziklerinden bir parça dinledik bir parça daha dinleyeceğiz e, Che Guevara'nın kendi günlüklerinden oluşan bir kitabın filme çevrilmiş haliydi ve bugün yoldan konuşuyoruz çünkü tatilin içindeyiz daha başındayız dönüşümüze çok var evet e, yol çile çekmek yolda olmak bunun e, düşünce e, tarihi ya da filozofisi açısından anlamını da konuştuk biraz evet hmm. Bir yandan Ömer Türkçehin bir yazısında şey söylediğini hatırlıyorum. Yolun eze, ezeli ebedi kavranışında bu tarzdan heyecanların ve böyle aşkının her zaman baki kaldığını iddia edemeyiz. İnsanın maddi değerlere açlığı, yağma ve talan kültürü ihmal edilemez. Üstelik bunlar birbirinin karşıtı da değil. Kutsal kenti kurtarmak iddiasıyla başlayan Haçlı Seferleri veya Hristiyanlığı yaymayı amaçlayan okyanus yolculukları ardında doğunun zenginliklerini yağmalama iştahı taşıyordu. Ama gerçek ne, nedeni ne olursa olsun hep keşfetme duygusunu da kışkırttı. Ee, doğru yani e, şimdi yolda olanlar, bugün yolda olanlar e, bunu yapmıyorlar ama e, hakikaten... Ee, ...gittikçe küçülen bir dünyadan bahsediyoruz... Ee, evet. ...herkesin her şeyi bildiği, haberdar ettiği bir şeyden bir yandan... Ee, ...asıl olan aslında insanın neyin yolcusu olduğunu... ...nereye yürüdüğünü, yürünen yolun farkında olmak... Ee, Heidegger'in hoş bir sözü var... ...filozofun yolu önünde değil arkasındadır... Ee, ...diyor, çok da hoş bir söz... <gülüyor> ne olacağım değil, ne oldum deme <gülüyor> tersinden oldu da değil mi <gülüyor> Evet, onun başka bir e, biçimde söyleneni. E, bizim, e, benim demin dediğim gibi ikinci parçayı da dinleyelim mi? Motosiklet dinleyelim. günlükleri Hı -hı. E, filminden. E, e, Filmi müziklerini Gustavo Santola yapmış. Şimdi Ama Jorge Dexier'in bir şarkısını dinleyeceğiz. Al otro lado del río.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 Rema, rema, rema Rema, rema, rema Clavo mi remo en el agua Llevo tu remo en el mío Creo que he visto una luz Al otro lado del río 94.9 açık radyadayız ve bugün tatil nedeniyle az konuşup çok müzik dinliyoruz. Yolda olanlara da selam ediyoruz. Evet. E, yol meselesi, yol filmleri işte e, bu motosiklet günlüklerinde olduğu gibi aslında edebiyatta da e, sanatın diğer alanlarında da çokça işlenmiş bir konu. Sevilen değil bir mi? konu değil mi? Bir sürü evet. var. Çocukluğumuzda okuduklarımızdan başlayan Robinson Crusoe'dan. Aslında ilk, ilk romanla başlıyor. Yani dünyadaki Don ilk Kişan. modern... Evet, tabii evet. Don Quixote'si, Cervantes'in evet. aslında bir yolculuk. Sonra, evet doğru, Robinson Crusoe'su, Daniel Defoe'nun, Jonathan Swift'in... Ben kendi okuduğum gezleri. sırayla saymaya başladım. Çok güzel <gülüyor> ama o zaten galiba tarihi sırası da öyle. Edgar Allan Poe, Hmm, Arthur hmm. Gordon Pimin olan üstü serüveni. Hmm. Herman Melville. E, de korkunç bir seyahattir hem aslında, de neyin peşinde dediğine benziyor aslında. Nereye gideceğini doğru bir yolculuk noktı amacı öyle. var. Jules Van, o aslında, çok güzel yolculukları var. Aya Jules bile Jules dünyanın merkezinden aya. Ay'a kadar denizin güzel. altına her yere seyahati. Vedikli sevdamsı. evet benim favorim o. Otostopçunun Galaksi Rehberi. E, Tom Robbins. Hmm. Ve bir de lindansı. benim henüz okumadığım senin önerdiğin çok evet, güzel bir kitap evet. var. Evet, Mary Doria Russell'ın Serçe'si olağanüstü bir yol ve yolculuk romunu, ee, bir kurgu bilim e, edebiyatı. Serçe ee, isminde Türkçe'de de var. Var, evet. Ödül de almış değil mi? İlk romanı e, Mary Doria Russell'ın ama İngiltere'de kurgu bilim de, edebiyatçıları, evet, ödülün... bilim kurgu yazarları kurumunun ödü, büyük ödülünü almış. Hı. Onu ben de hemen edinip okuyacağım. Güzel görünüyor. E, ee, yine müzikle devam edelim evet, ama. Evet gene bir yol filminden bir müzik seçtik. Bu da güzel filmlerden biri. Penn'in yönettiği Into the Wild filmi. Ee, genç bir adamın kendisini arayışı aslında. Hı hı. Ee, vahşi doğaya çıkıp çok kendisiyle hesaplaşmaları da olan çok güzel bir film. Ee, Eddie Vedder'ın söyleyeceği bir şarkı Guaranteed. Cut by eye, silently. All my destinations will accept the one that's me, so I can breathe. Circles they grow and they swallow people whole. Half their lives they say goodnight to wives they'll never know. And a mind full of questions and a teacher in my soul. And so it goes. or I'll have to go, only me like gravity are places that pull, never there was someone to keep me at home, it would be you. Everyone I come across in cages they bought. they think of me and my wandering, but I'm I feel part of everywhere Underneath my being is a road that disappears Late at night I hear the trees they're singing with the dead overhead. Yeah. Leave it to me as I find a way to be Send me a satellite forever old but in, I know all The rules did not know. Into the Wild filminden The Garantide'i dinledik. Ee, biraz seyahatnamelerden de bahsediyoruz yol e, vesilesiyle. Parodik bir seyahatnamede Javier Domestre'ye ait. Ee, tıpkı Alekta Alexander Duman'ın Monte Cristo Kontu gibi kendisi içerideyken aslında aklını dışarıda bırakabilmeyi başaran yazar. E, odamda Yolculuk e, adlı bu yazıyı, e, seyahatnameyi. 1794'te 42 günlük oda hapsi cezasını çekerken yazmış. Ee, evet bazen Bedenimi yolcu, hapsedebilirsiniz ama zihnimi ve hayal asla. gücümü asla demiş olması gerek herhalde başında. Bu Hı. bana çok uyuyor çünkü um, uzun yıllardır çok fazla seyahat etmedim. Daha sayılı zamanlarda ve kısıtlı sürelerle seyahat ettim. Genellikle yaptığım seyahatler Havya yeah, Demastre'ninkine benziyor. <gülüyor> Yattığım ya da oturduğum yerden bir şey dinleyerek okuyarak gittiğim yerler gerçekten sayısız çok da güzel. Şöyle Hı. diyor kendisi Havya yeah, Demastre. Ne zahmete ne paraya mal olan bir zevk karşılığında benimle birlikte yola koyulmakta en uyuşuk insan bile tereddüt eder mi? Cesaret o halde, çıkalım yola. Aşk kırgınları, dostlarının ihmaline uğrayanlar, insanın, insanların basitliğinden ve ihanetlerinden uzaklaşıp evine kapanan herkes peşimden gelsin. Dünyanın bütün bahtsızları, hastaları, canı sıkılanlar, takip edin beni. Bütün tembeller, kitle halinde ayağa kalksın. Ve sizler herhangi bir sadakatsizliğe karşılaşıp kafanızda gizliden gizliye ıskartaya çıkma ya da emeklilik projelerini evirip çevirenler. Bir yatak odasına kapanıp ömür boyu dünyadan vazgeçenler. Gittikleri bir davette bir köşede duran nazik insanlar. Siz de gelin. Sözüme kulak verin ve bırakın bu karanlık fikirleri. Bir anlık zevk yitirirken bir an bile bilgelik kazanmıyorsunuz. Yolculuğumda bana eşlik etmeye tenezül gösterin. Roma'yı, Paris'i görmüş yolculara yol boyu gülerek sabahın erken saatlerinde yürüyeceğiz. Hiçbir engel bizi durduramaz. Kendimizi hayal gücümüze neşeyle teslim ederek o bizi nereye götürmek isterse her yerde onu takip edeceğiz. Evet, aslında burada enteresan bir şey yani çok hoş bugüne ilişkin hoş sözler de var. Hakikaten. İnsanlar e, kafalarının içinde evirip çeviriyorlar tatili işte 9 gün tatil oraya gideceğiz buraya gideceğiz. Hayaller kuruyorlar masalarının başında sonra gidiyorlar. Ve aslında e, bir geri dönüş kaygısı ve endişesiyle yaşarlarsa o 9 günü 10 günü 15 günü kaç günse e, hiçbir şey değişmiş olmuyor. Bundan önce de söylemiştik hani. Ee, sorunları da kendileriyle götürüp evet bavul... hatta şöyle demiştin e, tatile gidiyorsun bir bubble kirli çamaşırla gidersen oraya gittiğinde çamaşırlar hala kirli olur evet, diye. Evet giyecek hiçbir şey bulamazsın demiştik evet ee... şimdi gene bir parça dinleyelim Tom Waste'den dinleyeceğiz bu sefer e, 2004 tarihli Real Gun albümünden Dead Un Lovely <gülüyor> was a middle-class girl, she wasn't over her head, she thought she could stand up in the deep end, he had a bulletproof smile, he had money to burn. She thought she had the moon in her pocket But now she's dead She's so dead Forever dead And love me now I've always been told to remember You never married for love He was hard to impress He knew everyone's secrets He wore her on his arm just like jewelry He never gave what he got He kept her on the lead. Not the kind of wheel you fall asleep at But now she's dead Forever dead Forever dead And hold him out Come closer Someone to be She made up somewhere to be from. This is one business in the world Where there's no problem at all Everything that is left They will only plow under gone and now she's dead Watching the scene What's lost can never be broken Her roots were sweet But they were so shallow 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programındayız Timuçin Oral ve ben Şenolay'la. Bugün biraz değişik bir formatta az konuşup çok müzik dinliyoruz tatil ve yolculuk şerefine. E, bu dinlediğimiz Tom Waits'in Dead Unlovely şarkısı Bilek Kesenler filminde de e, soundtrackinde yer almıştı. Çok güzel bir e, uzun öyküsü Edgar Keret'in sonra filmi de yapıldı. E, bu da bir yolculuk çünkü e, intihar eden sevgilisinin ardından kendisi de intihar eden kahramanımız. İntihar edenlerin gittiği öteki tarafta sadece onlar var. Herkes bilek keserek gelmiş. Sevgilisini aramak peşinde e, bütün bir filmi ve romanı geçiriyor. Çok çok güzel bir evet. film. E, güzel bir arayış o da. Evet. E, yol tabi önemli. Yolu, yola kiminle çıkıldığı da çok önemli değil mi? Yani yoldaş diye aslında... ...hoş bir e, terim de var. E, aslında... E, ...daha eski bir... E, ...örnek var. Fuzuli'den bir örnek. E, tümünü okumayacağım ama... E, ...Ey tabu latifü aklı vala... ...idraki bülendü nutkı güya... ...düştü seferum yarı derde... ...kimdir mana yar bu seferde? Aslında bu herhalde en son... ...mısradan kimdir mana yar... Bu seferde de bana kim yoldaş oluyor bu sefer ee, sorusu. Ee, şöyle şiirin tamamını okumayacağım ama şiirin tamamının karşılığını bugünkü dilde okuyayım. Ey nazik tabiat ve üstün akıl, ey yüksek anlayış ve konuşan natika, yolum dert diyarına düştü. Kimdir bana şu seferde yoldaş? Kimde dert, gam ve mihnete dayanma gücü varsa... Bu yolculukta arkadaşım odur. Zevk sürenlere, keyfine düşkün olanlara itibar etmem. Yola çıkmak için binek lazım olsa bize kalem ve kağıt yeter. Eğer yol azığı istenirse o da hoş anlamlar ve güzel ibarelerdir. Gayret edelim, ağır davranmayın, menzil keselim, vakit kaybetmeyin. Ey talih, sen de vefasız olma, bir kerecik olsun bizimle yoldaşlık yap. Yolun açık olsun demek ki bu. Talih seninle olsun. Evet. Yanımızda Değil talih'i yani götürelim. Çok önemli. Yoldaşın en azından talihin olsun. Kimse gelmezse bile. Bu e, yolculukta da e, muhtemelen uzun yolculuklar yapılırken de e, evet talih kimseye vefasız olmasın diyoruz. E, Ve sırada Türkçe bir parça var. Evet. Yolda grubundan yolu dinleyelim. Yolda grubundan dinledik. Yol. Ee, iki türlü de grubun adıyla da şarkının adıyla da bugünkü temamıza uymuştu. Çok sevdiğim bir yol filmi de e, David Lynch'in yönettiği bir film. Ben sana bunu anlatınca yönetmeni kim dedin? David Lynch dedim. E tabii herhalde dedin. Evet. <gülüyor> Aşkın The Straight Story. Straight'ın öyküsü. Çünkü kahramanımızın adı Alvin Straight. Gerçek bir öyküye dayanan bir e, film. 1994'te e, İkinci Dünya Savaşı gazisi olan Alvin Strait'in yaptığı bir yolculuğu anlatıyor. Yolculuk şöyle. E, hafif zeka geriliği olan kızıyla yaşıyor Alvin Strait ve çok uzaktaki e, başka bir eyaletteki erkek kardeşinin bir inme geçirdiğini ve ölebileceğini öğreniyor. Ve onun aralarında halledilmemiş de bir mesele var. Kalkıp onu gitmeye karar veriyor. E, fakat hem yaşlı hem Elinden de ehliyeti de alınmış tekrar araba kullanması mümkün değil ve şöyle bir çözüm buluyor. Çim biçme makinesiyle, çim biçme aracına atlayarak saatte 9 kilometre hız yapabilen araçla 500 kilometre yolu geçerek Iowa'dan Wisconsin'a e kadar gidiyor. Günler, haftalar süren bu seyahatte anlatan bir film. Çok çok heyecanlı bir film. Onu tavsiye ederim gerçekten. Oradan bir parça dinleyelim soundtrack'inden. Bunun müziklerin de bu filmin David Lynch'in uzun yıllar birlikte çalıştığı müzisyen Angelo Badalamenti yapmış. Blue Velvet'ten itibaren birlikte çalışmışlar. Şimdi dinleyeceğimiz filmden olan parçanın adı Lawrence Walking. Straight Story'den Lawrence Woking'i e, dinledik bir yol filmi David Lynch'in. E, yol filmlerini Amerikalılar çok seviyorlar, çok da yapıyorlar. E, güzel de yapıyorlar üstelik. Çok sayıda örneği var. E, ama tabii sadece onlar yapmıyorlar. Bizde de adı yol olan bir yol filmi var mesela. Hmm, evet. E, Yılmaz'ın güzel filmlerinden. Tarkevski'nin Solaris'te Stalker'ı vesaire onlar da aslında yol. Filmleri başka türlü bakarsak çok sayıda başka örnekleri de var. Hayat bir yolculuk diye başladığımız <gülüyor> için her şeyi oradan <gülüyor> evet. bakabiliriz. Biliyor değil mi? Ee, de, çok sayıda mesela karavanlı yol filmleri de vardır Amerikalıların. Ee, ben çok çıkmıyorum e, evimden odamdan şehrimden dedim ama karavan deyince şimdi senin ne kadar de, çok gezdiğin evet. ve karavanla gezdiğin evet, geldi. Evet, aklıma. Ben de öyle geziyorum. Ee, o da başka bir. E, Gerçekten yaşam e, biçimi öyle diyelim. E, maalesef hani dünyanın geldiği noktada çok çok farklı noktalara e, gidebilseydik. Keşke e, daha gitmek isteyebileceğim Şam gibi Beyrut gibi yerler e, olurdu ama e, bugünlerde oralara gitmek evet. çok zor ya da tankla gitmeniz gerekiyor. Evet. Tam bu noktada biz e, Postcards from Italy dinleyelim Beyrut'tan Başka yol ayol metaforunu Feridun'un Simurg öyküsü de görürüz değil mi? Yani evet. binlerce kuş Simurg'u bulmak için ve Simurg, Simurg olmak için, için de değil mi? Yola çıkarlar. Ama orada çok birbirleriyle tartışırlar, sorgularlar, tartışırlar, vazgeçerler, bir kısmı pes eder filan. Sonunda direnenlerden de kala kala 30 tane kuş kalır ve e, hedefe e, giden bu 30 kuştur Simur'ta zaten farça e, 30 demek. Evet. E, 30 kuş demek daha doğrusu. Hakikati bulurlar ve Evet ama, ama ertiklerinde anlarlar. O zaman ya anlarla. bu, hani insanın olduğunu olduğunu anlaması gibi bir şey. E, aslında bir yere uzaklaşmak için gidiliyor değil mi? Yani evet. yola bir şey için gidiyoruz. Aslında uzaklaşmak da çok mümkün değil artık günümüzde. Gidemediğimiz yani. yerler var bahsettiğin gibi Beyrut'a gitmek gene nispeten kolaysa da bir sürü yere gidemiyoruz şu anda Bek ama. Ve karavanla gidemeyiz ama. E, karavanla <gülüyor> evet. <gülüyor> Küreselleşme nedeniyle her yere kolay taşınıyoruz. Dünyada küçüldü aslında. E, sanal medyayla da herkes her şeyden anda haberdar oluyor. Özgürlüğümüzü önce sanki kendimiz yok ediyoruz. Evet. Kaçsak bile bu kez ulaşılmaz olduğumuzun bilgisini paylaşma ihtiyacı mı duyuyoruz? Ya da hesabını vermek zorunda kalıyoruz. Ya da hesabını vermek. Zorunda. Yani aslında insanın kendini gerçekleştirmesi için var olması sesini duyurabilmesi için de yolda olmak gerekiyor. Çünkü yolda olmak bir zenginlik. Hayatta bir yol metafor üstünden düşüneceksek bunu kavrayabilmek çok önemli. Bir gidiliyor, geliniyor ama ortada bir hakikaten yaşantı olmadan sadece sadece fotoğraflar çekilerek bazen ya da çekilmek için gidiliyor, geliniyor. Kaybettiğim ama çok çok sevdiğim bir fotoğrafı, fotoğraf karimi hatırlıyorum. Fontana Trevi Aşk Çeşmesi önünde Roma'da bir Japon grubu. 1980'li yıllardaydı. Japon grubuna bir rehber aşk çelişmesini anlatıyor. Ben de onlara gözüm takıldı. Elimdeki fotoğraf makinesine onlara doğrultup onları çekmiştim. Yaklaşık 30 kadar Japon. Kimisi fotoğraf makinesiyle, kimisi kamerayla rehberi dinliyorlar ve hepsi... E, ...vizörden bakıyorlar fontalatörü... <gülüyor> ...direk bakmıyorlar ya. <gülüyor> Hiçbir. ...sonra eve Tabii. gidecekler ve oradan gördüklerine bakıyor olacaklar... <gülüyor> <gülüyor> ...belki de aralarında hiç gözüyle gerçekten görmeden... ...fark etmeden dönenler bile olmuştur eve... ...kayıt etme ve sonra tekrar izleme hmm. kaygısıyla belki birçok şey kaçırılıyor değil mi... ...sahip olmak yani... Ona ilelebet sonsuza kadar o görüntüye hmm. sahip olmak kaygısıyla aslında o ana anı yaşamanın ya da o ana sahip olmanın özgürlüğünü ve şansını kaçırmak belki de. Böyle deyince belki bir gün fotoğraf üzerine de konuşuruz. Evet yani fotoğraf ve resim. Evet, o, o ana sahip olmak dedin evet, Farklı farklı Suzan Zontak'ın John Berger'ın şeyleri geldi Kitapları geldi akıma evet. Onu da bir tarafa not alalım mı? Olalım, evet. <gülüyor> Biz de sonu gelmeyen bir program not yapıyoruz <gülüyor> Not gidiyoruz O halde gerçekten güzel bir yol şarkısı dinleyelim mi? Ee, neşeli bir yol şarkısı dinleyelim ama bu sefer evet. ee, Ray Charles'tan dinleyeceğiz ee, Sonra biraz şarkıdan bahsederiz Hit the road, 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programındayız. Demiçin Aral ve ben Şenolay'la. Bugün içinde bulunduğumuz uzun tatile atfen bir tatil ve yol ve yolculuk konulu az konuşmalı çok şarkılı bir program yaptık. Umarız bizi dinlerken gözünüz yoldan ayrılmamıştır. Twitter'dan da hiçbir şey paylaşmadık, paylaşmadık çünkü. Gözünüzü ki gözünüzü yoldan ayırmayın. Ee, sen Ray Charles'ın Hit the Road Jack'in öyküsünü söyle birazcık ben de eee ee, Kendi bestesesinde çok fazla da bir şey yok. 1930 ve 2004 arasında yaşamış Ray Charles Robinson isimli Amerikalı ee, şarkı yazarı, besteci, şarkıcı e, e, vokalisti Margie Hendrix'le birlikte yaptığı bir parçaydı Ve sonra çok insan tarafından kavurlanan, çok söylenen, sevilen bir parçaydı Hareketle yola gaz getireceğini düşündüm ben bunun e, İşte Hit the Road Jack deyince hakikaten aslında e, yolun kendisini önemseyen bir e, şey çağrıştırıyor bana da Göte'nin e, benim de çok sevdiğim bir sözü var. Yolculuğu bir yere varmak için değil, yolda olmak için severim. E, biraz bana bunu evet, doğru. E, çağrıştırdı. Böyle bakıldığında belki hani hayatın kendisi de... E, ...hedefi bir yere e, varmak olan... E, ...çünkü e, bir yere varacağız. Yani e, Ölüm aslında e, bildiğimiz, yaşadığımız ve... Ona doğru gittiğimiz bir şey. Ama yolda olunması hoş bir yolculuk hayatın kendisi. Varmak için değil ama yolda ve var, varırken yaşadıklarımız açısından hoş bir yolculuk. Ee, Daha doğrusu, da ne denir? <gülüyor> evet yolculuğu yaşamınız gibi de yaşamınızı yolculuk gibi e, gerçekleştirirsiniz umarım. Ve bugünkü programı da kapatırken teknik masada Barış Demirel'e teşekkür edelim. Sizlere iyi yolculuklar, iyi tatiller dine, dileyelim. Ve iyi bayramlar. Evet. Sanat uzun, ilham sonsuz. Sanat Üzerine Psikolojik Sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Şenol Ayla ve Timuçin Oral. Açık Radyo program destekçisi olun